Şunu da sana haber vereyim. Acaba peygamberim beni seviyor mu diye düşünürsen, senin kalbinde peygambere ne kadar muhabbet varsa, Resul'da sana karşı muhabbet o kadardır. İmanın kemalini istiyorsan, sallallahu aleyhi ve sellemi her şeyinden cihat etmen lazımdır. E peki bir kimse bir kimsesiz olan sevemez. Çünkü sevgi muhabbet iradi bir değildir. Yani temayülat ve kalbiyye ef'al-i değildir kalbin meyli insanın iradesinde geldi. Ne olacak? E Resulullah'ın en ufak sünnetinden en büyük sünnetine varasıya kadar icra etmeye çalış. En ferdi sünnetinin hep içtimaî sünnetleri. Bu mezhebin başına gelen felaketlerin bir tanesi de ümmet-i Muhammed'in başına gelen felaketlerin bir tanesi de peygamberimizin içtimaî sünnetlerini tutmamışlardır. Peygamberin içtimaî sünnetlerini. Ufak sünnetleri tutmuşlar, ferdi sünnetleri fakat içtimaî sünnetleri tutmuşlardır.